Jane Austen Evlilik İngilizce aslından çeviren Berrak Göçer Jane Austen 1775'te İngiltere'de Sventon'ın Hampshire kasabasında doğdu. Reading'teki Manastır Okulu'na gönderilen Austen daha sonra eğitimini evde sürdürdü. Günün toplumsal ve siyasal olaylarından uzak, sıradan bir yaşam sürdü. Romanlarında işlediği yerler, karakterler ve konular, çevresindeki küçük toprak sahipleri ve taşralı din adamlarını özgü köyden, komşulardan, taşra yaşamından oluşan bu dünyadan alınmaydı. Austin'ın ilk romanı Sağduyu ve Duyarlılık 1811'de yayımlandı. Bunu 1813'te Aşk ve Gurur, 1814'te Mansfield Park, 1815'te Emma, Ölümünden sonra 1817'de Northanger Manastırı izledi. Austin 1817'de sağlığı iyice bozulduğu için son yapıtı Sanditon'ı yarım bırakmak zorunda kaldı. 18 Temmuz 1817'de öldü ve Winchester Katedrali mezarlığına gömüldü. Komşu Kısmetler 1. Büyük bir servete sahip, bekar bir erkeğin kendini mutlaka bir eş bulmak istediği herkesçe kabul gören bir gerçektir. Bölgeye ilk taşındığında böyle bir erkeğin hisleri ve düşünceleri ne kadar az bilinirse bilinsin, bu gerçek civardaki ailelerin zihinlerine öyle kazınmıştır ki erkek, kızlarından birinin ya da ötekinin şahsi mülkü olarak görülür. Sevgili Bay Bennett, dedi eşi bir gün, Nedir Field Park'ın sonunda kiraya verildiğini duydun mu? Bay Bennett duymadığı yanıtını verdi. Ama verilmiş, diye devam etti eşi. Bayan Long az önce buradaydı. Bana her şeyi baştan sona anlattı. Bay Bennett yanıt vermedi. ''Kimin kiraladığını öğrenmek istemiyor musun?'' diye feryat etti eşi sabırsızlıkla. ''Sen bana söylemek istiyorsun. Benim de dinlemeye itirazım yok.'' Bu konuşmaya devam etmesi için yeterli bir teşvikti. ''Ah tatlım, duymamış olma.'' Netherfield'ı İngiltere'nin kuzeyinden gelen büyük servet sahibi bir genç adamın kiraladığını söylüyor Bayan Long. Pazartesi günü dört atlı üstü kapalı faytonuyla gelmiş ve geri öyle beğenmiş ki Bay Morris'le oracıkta anlaşmış. Mikael yortusundan önce taşınacakmış ve hizmetkarlarından bazıları eve önümüzdeki haftanın sonuna kadar gelmiş olacakmış. Adı ne? Bingley. Evli mi bekar mı? ''Ah elbette bekar hayatım. Yüklü bir servet sahibi bekar bir erkek. Geliri yılda 4-5 bin. Kızlarımız için büyük kısmet. Nasıl? Bunun kızlarımızla ne ilgisi var ki? Sevgili Bay Bennett'' diye yanıt verdi eşi. ''İnsanı bazen gerçekten de usandırıyorsun. Kızlarımızdan biriyle evlenmesini düşündüğümü anlamış olmalısın. Buraya bu maksatla mı taşınıyor?'' Maksatmış. ''Nasıl da saçmalıyorsun böyle ama kızlarımızdan birine aşık olma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden onu gelir gelmez ziyaret etmelisin.'' ''Şahsen onu ziyaret etmek için herhangi bir sebep göremiyorum. Kızlarla sen gidebilirsiniz ya da onları tek başlarına gönderebilirsin. Belki de en iyisi bu olur zira sen de onlar kadar güzelsin ve Bay Bingley aralarında en çok seni beğenebilir.'' ''Hayatım gururumu okşuyorsun.'' ''Tabii bir zamanlar güzeldim ama artık öyle sıra dışı bir güzelliğim kaldığını iddia etmiyorum. Bir kadının beş yetişkin kızı varsa artık kendi güzelliğini düşünmeyi bırakmalıdır. Beş yetişkin kızı olan kadınların genelde düşünülecek bir güzelliği pek olmuyor. Ama hayatım, Bay Bingli mahallemize taşındığında gerçekten de gidip onu görmelisin. Sana katiyen böyle bir söz veremem. Ama kızlarının iyiliği için, bunun aralarından biri için ne büyük bir kısmet olduğunu bir düşünsene.'' Sir William ile Lady Lucas gitmeye sırf bu sebepten kararlı. Yoksa biliyorsun, normalde yeni gelenleri ziyaret etmiyorlar. Hakikaten mutlaka gitmen lazım. Sen gitmezsen bizim onu ziyaret etmemiz mümkün olmaz. Bence gereksiz evhamlanıyorsun. Eminim Bay Bingley sizleri gördüğüne çok sevinecektir. Ben de seninle birkaç satır gönderip ona istediği kızımızla evlenmesine canı gönülden razı olduğumu bildiririm. Ama Lizzie'ciğimi ayrıca övmem gerek. Böyle bir şeye katiyen müsaade etmiyorum. Lizzie'nin diğerlerinden daha iyi hiçbir yanı yok. Üstelik Jane kadar güzel, Lydia kadar uysal bile değil. Ama sen hep onu yeğe tutuyorsun. Hiçbirinin pek matah bir özelliği yok diye yanıt verdi kocası. Hepsi de diğer kızlar gibi budala ve cahil. Ama Lizzie kardeşlerinden biraz daha zeki. Bay Bennett. Kendi çocuklarını nasıl böyle aşağılayabiliyorsun? Beni kızdırmak hoşuna gidiyor. Zavallı sinirlerime hiç acımıyorsun. Beni yanlış anladın hayatım. Senin sinirlerine büyük saygı duyuyorum. Onlar benim eski dostlarım. En azından son 20 yıldır onları sürekli büyüterek anlatmanı dinliyorum. Ah neler çektiğimi bilemezsin. Ama umarım atlatırsın da mahallemize yılda 4 binlik geliri olan daha birçok genç adamın taşındığını görecek kadar uzun yaşarsın. Sen onları ziyaret etmeyi reddettikçe yirmi tane bile gelse bize ne hayrı olacak ki? İnan bana hayatım, yirmi tane olurlarsa hepsini teker teker ziyaret ederim. Bay Bennett, ince zeka, iğneleyici mizah, soğukluk ve kapristen oluşan öyle tuhaf bir karışımdı ki yirmi üç yıllık birliktelikleri karısının onun mizacını çözmesine yetememişti. Karısının düşüncelerini anlamak ise çok daha kolaydı. Bayan Bennet algıları kapalı, bilgisi sınırlı, bir dakikası bir dakikasını tutmayan bir kadındı. Memnuniyetsizlik duyduğu zaman sinirlerinin bozulduğunu sanırdı. Hayatının tek amacı kızlarını evlendirmekti. En büyük tesellisi ise komşu ziyaretlerine gidip havadisler almaktı. 2. Bay Bennet, Bay Bingley'in ziyaretine ilk gidenlerden oldu. Onu ziyaret etmeyi en başından beri planlıyordu. Ama son ana dek eşini gitmeyeceğine inandırdı. Eşi ziyaretten ancak gerçekleştiği günün gecesi haberdar oldu. Ziyaret o zaman şu şekilde açıklandı. İki numaralı kızının şapka süslemekle uğraştığını gören Bay Bennett aniden ona şöyle dedi. Umarım Bay Bingley şapkanı beğenir Lizzie. Onu ziyarete gitmediğimize göre dedi Lizzie'nin annesi gücenmiş bir edayla. Bay Bingley'nin neyi beğenip beğenmediğini öğrenmemiz mümkün değil. Ama unutma ki anne, dedi Elizabeth, onu partilerde göreceğiz. Hem Bayan Long da onu bizimle tanıştırma sözü verdi. Bayan Long'un hayatta bizi tanıştıracağına ihtimal vermiyorum. Kendisinin de iki yeğeni var. Bencil, iki yüzlü bir kadın. Ona zerre saygım yok. Benim de, dedi Bay Bennet. Ondan yardım beklemediğini duyduğuma sevindim. Bayan Benit yanıt vermeye tenezül etmedi. Ama kendini tutamadığından kızlarından birini azarlamaya başladı. Öyle öksürüp durma Kiti, Tanrı aşkına, sinirlerimi düşün azıcık, sinirlerimi mahvettin. Kiti öksürme konusunda çok dikkatsiz dedi babası. Hep yanlış zamanda öksürüyor. Keyfimden öksürmüyorum diye terslendi Kiti. Bir sonraki balonuz ne zaman Lezi? İki hafta sonra. ''Ah öyle ya!'' diye feryat etti annesi. Bayan Long ise bir gün öncesinde dönüyor. Yani bizi baloda Bay Bingley ile tanıştıramayacak çünkü kendisi de henüz tanışmamış olacak. O zaman hayatım senin arkadaşın karşısında bir üstünlüğün olacak. Bay Bingli onunla sen tanıştırabileceksin.'' ''Bu mümkün değil Bay Bennett. Kendim onu tanımazken bu mümkün değil. Benimle nasıl böyle alay edebiliyorsun?'' İhtiyatlı davranmanı takdir ediyorum. İki haftalık bir tanışıklık elbette çok kısa sayılır. İnsan bir adamın gerçekte nasıl biri olduğunu iki haftada anlayamaz. Ama onları tanıştırma görevini biz üstlenmezsek başka birileri üstlenir. Hem Bayan Long ile yeğenleri de şanslarını denemeli. İşte bu yüzden Bayan Long da bu hareketi bir iyilik olarak göreceğinden eğer onları tanıştırma sorumluluğunu sen reddedersen ben üstleneceğim. Kızlar babalarına baka kaldı. Bayan Bennett sadece zırvalık, zırvalık dedi. Böyle fevkalade bir şekilde haykırmanın manası ne diye bağırdı Bay Bennett. İnsanları birbiriyle tanıştırma adaplarını bu adaplara verilen önemi zırvalık olarak mı görüyorsun? Bu konuda sana katılamayacağım. Sen ne dersin Mary? Senin derin düşüncelere sahip bir genç hanım olduğunu, iyi kitaplar okuduğunu ve okuduklarından ders çıkardığını biliyorum. Mary akıllıca bir şey söylemek istedi ama ne diyeceğini bilemedi. Mary düşüncelerini toparlarken diye devam etti babası. Biz Bay diye dönelim. Bay Bingley'den bıktım diye haykırdı karısı. İşte bunu duyduğuma çok üzüldüm. Peki bunu bana neden daha önce söylemedin? Bilseydim bu sabah onu katiyen ziyaret etmezdim. Gerçekten büyük talihsizlik olmuş. Ama artık bir kere ziyaret ettiğime göre tanışıklığımızı devam ettirmek durumundayız. Kadınlar tam da istediği gibi hayrete düştü. Bayan Bennet belki diğerlerinden de çok. Gerçi baştaki sevinç curcunası dindikten sonra en başından beri bunu beklemediğini söylemeye başladı. Ne kadar da düşüncelisin sevgili Bay Bennet. Ama ben seni sonunda ikna edeceğimi biliyordum. Kızlarını böyle bir ahbaplığı ihmal etmeyecek kadar çok sevdiğine emindim. Ah nasıl da memnun oldum. Ne de güzel şaka yaptın. Bu sabah gitmişsin de şimdiye kadar lafını bile etmiyorsun. Artık gönlünce öksürebilirsin Kitty dedi Bay Bennet ve konuşurken odadan ayrıldı. Eşinin sevinç feryatlarından yorulmuştu. Ne harikulade bir babanız var kızlar dedi Bayan Bennet kapı kapanınca. Onun size yaptığı iyilikleri nasıl geri ödeyeceksiniz bilmiyorum. Benimkileri de tabii. İnanın bana bizim yaşımızda her gün yeni birileriyle tanışmak pek hoş değil ama sizler için yapmayacağımız şey yok. Lidya bir tanem sen en küçük olsan da bence Bay Bingley bir sonraki baloda seninle dans edecek. Ah dedi Lydia, kendinden emin bir tavırla hiç korkum yok çünkü en küçük olsam da en uzun boyluyum. Akşamın geri kalanını, Bay Bennett'a iade ziyareti ne zaman yapacağını tartışarak ve onu akşam yemeğine ne zaman davet edeceklerini kararlaştırarak geçirdiler. 3. Lakin Bayan Benit'in konuyla ilgili 5 kızının da desteğiyle sorduğu hiçbir soru eşinden Bay Bingley'nin doyurucu bir tasvirini alabilmesine yetmedi ona farklı yollardan arsızca sorularla, zekice yorumlarla, alakasız varsayımlarla saldırdılar. Ama Bay Bennett hepsinin kurnazlığını savuşturmayı başardı. Nihayetinde komşuları Lady Lucas'ın kulaktan dolma bengilerle yetinmek zorunda kaldılar. Lady Lucas'ın duyumları oldukça olumluydu. Sir William Byng'liğe bayılmıştı. Oldukça gençti, müthiş yakışıklıydı. Fevkalade yumuşak başlıydı. Ve dahası bir sonraki baloya büyük bir grupla katılmayı planlıyordu. Bundan daha güzel ne olabilirdi? Dans etmeyi sevmek, aşık olmaya giden yoldaki en önemli adımlardan biriydi. Böylece Bay Bingden'in kalbini kazanmaya dair ümitler iyice arttı. Ah, kızlarımdan birinin Nedir Fiyılda yerleşip bahtiyar olduğunu dedi Bayan Bennett kocasına Diğerlerinin de iyi kısmetlere vardığını bir görebilsem daha ne isterim Bay Bengle birkaç gün sonra iadeyi ziyarete geldi ve Bayan Bennett'le yaklaşık 10 dakika kütüphanede oturdu Güzelliği dillere destan genç hanımefendilerle de karşılaşmayı ummuştu ama sadece babalarını görebildi Hanımefendiler biraz daha şanslıydı. Zira üst kattaki bir pencereden onun mavi palto giyip siyah bir ata bindiğini seçebilme şansını yakaladılar. Bundan kısa bir süre sonra Bay Bingley akşam yemeğine davet edildi. Bayan Bennett ev idaresindeki marifetlerini gösterecek menüyü çoktan planlamıştı ki her şeyin ertelenmesini gerektiren bir yanıt geldi. Ertesi gün şehre gitmesi gerektiğinden Bay Bingley kendisine şeref veren davetlerini ne yazık ki kabul edemiyordu vesaire. Bayan Bennet'in bu duruma epey sıkıldı. Hertford şaire daha yeni gelmişken şehirde hemen ne işi çıkmış olabileceğini akla almıyordu. Hep oraya buraya gidip duracağından, Netherfield'a doğru dürüst yerleşmeyeceğinden korkuyordu. Lady Lucas, Londra'ya sadece balo için kalabalık bir grup toplamaya gittiği fikrini ortaya atarak kaygılarını kısmen yatıştırdı. Kısa süre sonra da Bay Bingley'nin partiye beraberinde 12 hanımefendi ile 7 beyefendi getireceği haberi duyuldu. Kızlar bu kadar çok hanımefendi olmasına üzüldüler ama balodan önceki gün Londra'dan 12 yerine sadece 6 hanım 5 kız kardeş ile bir kuzenini getirdiğini duyunca rahatladılar. Grup balo salonuna girdiğinde ise toplamda sadece beş kişiden oluşuyordu. Bay Bingley, iki kız kardeşi, büyük kardeşinin kocası ve bir başka genç adam. Bay Bingley yakışıklıydı. Tam bir centilmendi. Yüz ifadesi hoştu. Tavırları rahat ve içtendi. Kız kardeşleri çok güzel kadınlardı. Modayı yakından takip ettikleri her hallerinden belliydi. Kayınbiraderi Bay Hurst de beyefendi görünümlüydü. Ama esas arkadaşı Bay Darcy çekiciliğiyle, uzun boyuyla, yakışıklı yüz hatlarıyla ve soylu edasıyla hemen tüm salonun dikkatini üzerine topladı. Bir de içeri girdikten sonra 5 dakika içinde herkesin dilinde dolaşan yılda on binlik geliri olduğu bilgisiyle. Beyefendiler onun oldukça endamlı bir adam olduğunu söylediler. Hanımefendiler onun Bay Bingley'den çok daha yakışıklı olduğunu beyan ettiler. Ve Bay Darcy neredeyse gecenin ortasına kadar herkes tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Ta ki davranışları ona duyulan beğeni dalgasının yönünü değiştiren bir tiksintiye yol açana kadar. Zira gururlu, kendini yanındakilerden üstün gören, keyif alamayacak kadar kibirli biri olduğu anlaşılmıştı. Ve Derbyshire'daki büyük mülkü bile son derece aksi ve çekilmez olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Dostunun eline su bile dökemezdi. Bay Bingley kısa sürede salondaki tüm önemli insanlarla tanışmıştı. Neşe dolu ve samimiydi. Her dansa katılmış, balonun erken bitmesine kızmış ve kendisi Netherfield'da balo vermekten bahsetmişti. Böyle cana yakın davranışlar karşısında söze ne hacet? Dostuyla arasında nasıl da büyük bir tezat vardı. Bay Darcy sadece bir kez Bayan Hurst'le, bir kez de Bayan Bingley'le dans etmiş, başka herhangi bir hanımefendiyle tanıştırılmayı reddetmiş ve gecenin kalanını salonda dolaşarak, ara sıra da kendi grubundan birileriyle konuşarak geçirmişti. Mizacı hakkında hüküm verilmişti. Dünyanın en gururlu, en sevimsiz adamıydı. Herkes oraya bir daha gelmeyeceğini umuyordu. Ondan haz etmeyenlerin başında da Bayan Bennet geliyordu. Genel tavrı aleyhinde hissettikleri, kızlarından birine saygısızlık etmesiyle bilinerek yoğun bir hünce dönüşmüştü. Elizabeth Bennet, danstaki erkek sayısının azlığı nedeniyle iki dans boyunca oturmak zorunda kalmış, o esnada Bay Darcy yakınında durduğundan onunla Bay Bingley arasında geçen bir konuşmaya kulak misafiri olmuştu dansa birkaç dakikalığına ara veren Bay Bingley arkadaşını da aralarına katılması için sıkıştırıyordu hadi gel dersi," dedi mutlaka dans etmelisin burada tek başına aptal aptal durman hiç hoşuma gitmiyor dans etsene katiyen dans etmeyeceğim damımı özellikle iyi tanımıyorsam dans etmekten nasıl nefret ettiğimi biliyorsun böyle bir baloda iyice dayanılmaz hale gelir senin kardeşlerinin kavalyeleri var bu salondaki başka herhangi bir kadını dansa kaldırmak ise benim için işkence olur. ''İnsan krallık yönetirken bile senin kadar müşkül pesent davranmaz.'' diye feryat etti Bingley. Yemin ederim hayatımda hiçbir akşam gördüğüm kadar çok hoş kızla tanışmamıştım. Aralarında bazıları da sıra dışı bir güzelliğe sahip. ''Sen salondaki tek çekici kızla dans ediyorsun.'' dedi Bay Darcy. En büyük Bayan Bennet'i süzerek... ''Ah, hayatımda gördüğüm en güzel yaratık ama senin hemen arkanda kardeşlerinden biri oturuyor. O da çok güzel. Yanılmıyorsam çok da yumuşak başlı. İzin ver de damımdan sizi tanıştırmasını isteyeyim.'' ''Hangisini kastediyorsun?'' Bay arkasını dönüp bir an Elizabeth'e baktı. Göz göze gelince bakışlarını çevirip soğuk bir Eda ile konuştu. ''İdare eder ama beni cezbedecek kadar çekici değil.'' Ve şu an başka erkeklerin göz ardı ettiği genç hanımlarla ilgilenecek havada değilim. Sen damına dönüp gülücüklerinin tadını çıkar. Burada benimle vaktini boşa harcıyorsun. Bay Bingley arkadaşının sözünü dinledi. Bay Darcy uzaklaştı. Elizabeth'in de içinde ona karşı herhangi bir sıcak his kalmadı. Ama hikayeyi arkadaşlarına eğlenerek anlattı. Çünkü Elizabeth neşeli, şakacı bir mizaca sahipti. Saçma her şeyden büyük keyif alırdı. Bütün aile genel olarak hoş bir akşam geçirdi. Bayan Bennett en büyük kızının Netherfield grubu tarafından çok beğenildiğini görmüştü. Bay Bingley tarafından iki kere dansa kaldırılmıştı. Bay Bingley'nin kız kardeşleri de onunla çok ilgilenmişti. Jane de bu durumdan en az annesi kadar memnundu ama hislerini o kadar açık etmiyordu. Elizabeth, Jane'in çok mutlu olduğunu hissetti. Mary, Bayan Bingley'e kendisinden civardaki en yetenekli kız olarak bahsedildiğini duydu. Catherine ile Lydia da talihliydi. Hiç kavalyesiz kalmamışlardı ki şimdilik bir balodan bekledikleri tek şey buydu. Böylece yaşadıkları kasabaya, en önemlisi ailesi oldukları Longbourn'a dönerken herkesin keyfi yerindeydi. Eve vardıklarında Bay Bennett hala ayaktaydı. Elinde bir kitap varken zamanın nasıl geçtiğini anlamazdı. Bir de böyle müthiş beklentiler doğuran gecede yaşananları oldukça merak ediyordu. Karısının yabancı ile ilgili hayal kırıklığına uğrayacağını ummuştu ama kısa sürede çok farklı bir hikaye duyacağını anladı. Ah sevgili Bay Bennet dedi eşi odaya girerken. Harikulade bir gece geçirdik. Muhteşem bir baloydu. Keşke sen de olsaydın. Jane o kadar beğenildi ki olağanüstüydü. Herkes ne kadar şık gözüktüğünü söyledi. Bay Bengli de onu çok güzel buldu ve iki kez dansa kaldırdı. Bir düşünsene hayatım onunla tam iki kere dans etti. Üstelik salonda ikinci kere dansa kaldırdığı tek kişiydi. Önce bayanlı kısla dans etti. Onunla kalktığını görünce öyle endişelendim ki ama onu hiç beğenmedi. Zaten biliyorsun kim nasıl beğensin. Ama Jane dansa kalkarken ondan çok etkilenmiş göründü. O yüzden kim olduğunu sordu, tanıştırıldı. Sonraki sete onu kaldırdı. Sonra üçüncü sette Bayan King'le dans etti. Dördüncü sette Maria Lucas'la. Beşinci sette yine Jane'le. Altıncı sette ile. Bollinger dansında ise... ''Bana azıcık acıması olsaydı'' diye feryat etti kocası sabırsızlıkla. Bu kadar çok dans etmezdi. Tanrı aşkına damlarından daha fazla bahsetme. Ah, keşke o ilk dansta ayağını burksaymış. Ah, hayatım diye devam etti Bayan Bennett. ''Onu gerçekten sevdim. Çok yakışıklı. Kız kardeşleri de çok hoş kadınlar. Hayatımda gördüğüm en zarif elbiseleri giymişlerdi. Sanırım Bayan Hurst'un tuvaletindeki danteller.'' Bu noktada yine sözü bölündü. Bay Bennett herhangi bir süsleme betimlemesi duymayı katiyen reddetti. Böylece yeni bir konuya atlaması gereken Bayan Bennett büyük bir kin ve biraz abartıyla Bay Darcy'nin şok edici kabalığını anlattı. ''Ama seni temin ederim ki'' diye ekledi. Lizzie onun beğenisini kazanmayarak hiçbir şey kaybetmiyor. Zira müthiş sevimsiz, korkunç bir adam. Gözüne girme çabasına değmez. Öyle kendini beğenmişti, öyle burnu havalardaydı ki çekilmezdi. Odanın bir o ucuna gitti, bir bu ucuna gitti. Kendini bir şey sanıyordu. Dans edilecek kadar yakışıklı bile değildi. Keşke orada olsaydın da hayatım haddini bildirseydin adamdan. Hiç haz etmedim. 4- Jane ile Elizabeth yalnız kaldıklarında, Bay Bingley'i daha önce temkinli bir şekilde öven Jane, kardeşine ondan ne kadar çok hoşlandığını anlattı. ''Genç bir adamda olması gereken tüm özelliklere sahip.'' dedi. ''Mantıklı, güler yüzlü, hareketli. Hayatımda hiç böyle neşeli birini görmemiştim. Öyle rahat ki, öyle kusursuzca yetiştirilmiş ki. Ayrıca yakışıklı da.'' diye yanıt verdi Elizabeth. ''Genç bir adamın elinden gelirse yakışıklı da olması gerekir. Dolayısıyla dört dörtlük bir aradılışı olduğunu söyleyebiliriz.'' ''Beni ikinci kez dansa kaldırması çok gururumu okşadı. Böyle bir intifat beklemiyordum.'' ''Öyle mi? Ben senin adına bekliyordum. Ama aramızdaki en büyük farklardan biri bu. İltifatlar seni hep şaşırtıyor. Beni ise hiç şaşırtmıyor.'' Seni ikinci kere dansa kaldırmasından daha doğal ne olabilir ki? Salondaki diğer kızlardan en az beş kat daha güzel olduğun gözünden kaçamazdı. Bunun centilmenlikle ilgisi yok. Neyse, gerçekten son derece hoş bir adam. Sana ondan hoşlanma izni veriyorum. Çok daha aptallarından hoşlanmışlığın var. Canım Lizzie, Ah, insanlardan hoşlanmaya genel olarak fazla meyillisin biliyorsun. Kimse de bir kusur görmüyorsun. Senin nazarında tüm dünya iyi ve hoş. Herhangi biriyle ilgili kötü bir laf ettiğini hayatımda duymadım. Kimseyi kötülemekte aceleci davranmak istemem tabii ama her zaman da içimden gelenleri söylüyorum. Biliyorum. Zaten durumu olağanüstü kılan bu. Senin gibi aklı selim bir insanın diğerlerinin budalalıklarına ve saçmalıklarına gerçekten bu kadar kör olması. ''Yalandan açık sözlülük oldukça yaygın. İnsanın karşısına her yerde çıkıyor. Amaca kasatmadan ya da belli bir amaç gütmeden dürüst olmak, herkesin mizacının iyi yanlarını görüp daha da iyi yapmak, kötüyü görmezden gelmek bu sana has bir şey. Mesela bu adamın kız kardeşlerini de beğendin değil mi? Onların tavırları Bay Bingley'ninkiyle mukayese bile edilemez. ''Tabii ilk bakışta edilemez ama biraz sohbet ettiğinde çok hoş kadınlar.'' Bayan Bingli kardeşiyle yaşayıp evle ilgilenecek. Eminim bize çok sevimli bir komşu olacaktır. Elizabeth ablasını sessizlik içinde dinledi. Ama ikna olmamıştı. Kız kardeşler baloda onu genel olarak memnun edeceklerini düşünceli davranmamışlardı. Ayrıca ablasından daha güçlü bir gözlem gücü olduğundan ve yaradılışı itibarıyla başkalarının etkisi altında daha az kaldığından, kendisine de ilgi gösterilmediği için tarafsızlığını koruyabildiğinden onları beğenmesi çok güçtü. Gerçekten de çok hoş hanımlardı. Keyifleri yerinde ise güler yüzlü olabiliyorlardı. İstediklerinde de son derece sevimli davranabiliyorlardı. Ama gururlu ve kibirliydiler. Epey çekici sayılırlardı. Şehirdeki ilk özel kız okullarından birinde eğitim görmüşlerdi. 20 bin sterlinlik bir servete sahiplerdi. Müsrifçe para harcamaya ve soylularla muhatap olmaya alışıklardı. Bu sebeplerden kendilerini her açıdan üstün, başkalarını da her açıdan hor görme haklarına sahiplerdi. Kuzey İngiltereli saygın bir aileye mensuplardı. Bu gerçek zihinlerine, kardeşlerinin servetinin ve kendi servetlerinin ticaret yoluyla kazanıldığı gerçeğinden daha derin bir şekilde kazınmıştı. Bay Bingley'e babasından yaklaşık 100 bin sterlinlik bir mülk miras kalmıştı. Babası bu parayla bir arsa almaya niyetliydi ama buna ömrü yetmemişti. Bay Bingley'nin de niyeti aynıydı. Bazen bir bölge seçtiği de olurdu ama şimdi iyi bir eve ve bir malikanenin beraberinde gelen özgürlüğe sahip olduğundan ne kadar rahat bir mizacı olduğunu iyi bilenler hayatının kalanını nedir fiyatta geçireceğinden ve arsa almayı bir sonraki nesne bırakacağından şüpheleniyordu. Kız kardeşleri Bay Bingley'nin kendine ait toprağı olsun çok istiyorlardı. Yine de şu an sadece kiracı sıfatı taşıyor olsa da Bayan Bingley onun sofrasında yer almaya katiyen isteksiz değildi. Servetinden çok havası olan bir adamla evlenen Bayan Hurst de işine geldiğinde kardeşinin evini kendi evi saymaya meyilliydi. Tesadüfen gelen bir tavsiye ile Netherfield evine bakmak için aklı çelindiğinde Bay Bingley reşit olalı daha iki yıl olmamıştı. Evin içini ve dışını yarım saatte gezmiş, durumunu ve ana odalarını beğenmiş, ev sahibinin övgülerine inanmış ve evi hemen tutmuştu. Mizaçları birbirinin zıttı olsa da Bay Bingley ile Darcy çok yakın arkadaşlardı. Darcy, Bingley'nin rahatlığını, dışa dönüklüğünü, sinirlerinin sağlamlığını seviyordu. Üstelik kendi mizacıyla müthiş bir tezat oluşturmasına ve kendi mizacından daima gayet memnun görünmesine rağmen. Bingley Darcy'nin kendisine duyduğu sevgi ve saygının gücüne sonuna dek güveniyordu. Görüşlerine ise müthiş değer veriyordu. Algıda Darcy daha üstündü. Bingley de katiyen yetersiz değildi ama Darcy zekiydi. Aynı zamanda kendini beğenmiş, soğuk ve müşkül pesentti. Tavırları ise ne kadar soylu olursa olsun sıcak değildi. Bu açıdan arkadaşı büyük üstünlük sahibiydi. Bingley gittiği her yerde muhakkak seviliyordu Darcy ise sürekli insanları rencide ediyordu Merritt'ın balosuyla ilgili konuşmaları kişiliklerinin iyi bir örneğiydi Bingley hayatında hiç bu kadar hoş insanlarla, hiç bu kadar güzel kızlarla tanışmamıştı Herkes fevkalade kibar ve İngilizdi. Hiçbir resmiyet ya da gerginlik yaşanmamıştı Kısa sürede salondaki herkesle dost olduğunu hissetmişti Bayan Bennet'e gelince büyüleyici güzellikte bir melekti Oysa Darcy çok azı güzel, hepsi de demode olan bir insan topluluğu görmüştü. Kimseye karşı en ufak bir merak bile duymamıştı ve hiçbirinden ne ilgi görmüş ne keyif almıştı. Bayan Benes'in güzelliğini kabulleniyor ama fazla gülümsediğini düşünüyordu. Bayan Hurst ile kız kardeşi de bu görüşe katıldılar. Ama yine de onu beğenmiş, ondan hoşlanmışlardı tatlı bir kız olduğunu, onu daha yakından tanımaya bir itirazları bulunmadığını belirttiler. Böylece Bayan Bennet'in tatlılığı tescillendi ve Bay Bingley kardeşlerinin bu övgüleri karşısında onunla ilgili istediğini düşünme iznini aldığını hissetti. Sorunun etrafında dönmek 1. Artık her sabah düzenli olarak yapılması gereken işler vardı. Dükkanlara gitmek, şehrin yeni bir bölgesini gezmek ve Grand Pump Room'a uğrayıp bir saat boyunca herkese bakarak ama kimseyle konuşmayarak yukarı aşağı dolaşmak lazımdı. Bath'ta birçok yeni dost edinmek Bayan Ela'nın hala en büyük dileğiydi ve bu dileğini kimseyi tanımadığına dair yeni bir hatırlatmayla her karşılaşmasında yani her sabah tekrarlıyordu. Alt salonda boy gösterdiler ve burada kadın kahramanımızın şansı biraz daha yağver gitti. Teşrifatçı onu kavalye olarak tam bir centilmene benzeyen bir gençle tanıştırdı. Adı Tinney'di. 24-25 yaşlarında gösteriyordu. Uzun boylucaydı. Çok hoş bir yüzü vardı. Ve fıldır fıldır gözlerinden zeka fışkırıyordu. Tam yakışıklı denemese de yakışıklı sayılırdı. Sohbeti de hoştu. Ve Catherine kendini çok şanslı hissetti. Dans ederlerken sohbet edecek fırsatları pek olmadı ama çaya oturduklarında onun düşündüğü kadar sevimli bir adam olduğunu gördü. Akıcı ve canlı bir şekilde konuşuyordu. Davranışlarında da insanda ilgi uyandıran cilveli ve şakacı bir hal vardı. Ama Catherine bunu tam manasıyla idrak edememişti. Bir süre etraflarındaki eşyalar üzerine doğal olarak açılan konulardan konuştuktan sonra Tilney ona aniden şöyle dedi. Şu ana dek madam bir kavalyenin görevlerini ihmal ettim. Size henüz basta ne kadardır bulunduğunuzu, buraya daha önce gelip gelmediğinizi, üst salona, tiyatroya ya da konsere gidip gitmediğinizi ve şehri genel olarak nasıl bulduğunuzu sormadım. Çok ihmalkar davrandım ama şimdi bu sorularımı yanıtlayacak vaktiniz var mı? Öyleyse hemen sormaya başlayacağım. Zahmet etmenize gerek yok efendim. Ne zahmeti madam. Sonra yüzüne bir tebessüm sabitleyip sesini belirgin bir şekilde yumuşatarak yapmacık bir neşeyle ekledi. Ne kadar süredir bastasınız madam? Yaklaşık bir haftadır efendim diye yanıt verdi Catherine gülmemeye çalışarak. Gerçekten mi? dedi sahte bir hayretle. Neden şaşırdınız ki efendim? Hem de neden dedi doğal ses tonuyla. Yanıtınızın bende illaki bir duygu uyandırması gerekiyordu ve şaşkınlık en kolay hissedilen duygu. Ayrıca diğer duygular kadar makul. Şimdi devam edelim. Buraya ilk gelişiniz mi madam? Evet efendim. Ya üst salonu şereflendirdiniz mi? Evet efendim. Geçen pazartesi oradaydım. Tiyatroya gittiniz mi? Evet efendim. Salı günü bir oyuna gittim. Konsere? Evet efendim. Çarşamba günü. Bası genel olarak beğendiniz mi? Evet, çok beğendim. Şimdi bir kere sırıtmam gerekiyor. Sonra yine makul davranabiliriz. Ketrin gülmeyi göze alsa mı emin olamayarak başını çevirdi. Benimle ilgili neler düşündüğünüzü görüyorum, dedi adam ciddiyetle. Yarın günlüğünüze çok tatsız bir ışıkta yansıyacağım. Günlüğüme mi? Evet, ne diyeceğinizi çok iyi biliyorum. Cuma, alt salona gittik. Etekleri mavi süslemeli, çiçek desenli muslin elbisemi ve sade siyah ayakkabılarımı giydim. Gayet iyi görünüyordum ama acayip, yarım akıllı bir adam tarafından tuhaf bir şekilde rahatsız edildim. Beni zorla dansa kaldırdı ve saçmalıklarıyla canımı sıktı. Katiyen böyle bir şey yazmayacağım. Ne yazmanız gerektiğini söyleyeyim mi? Buyurun. Bay King'in tanıştırdığı çok hoş bir gençle dansa kalktım. Uzun uzun sohbet ettik. Olağanüstü zeki birine benziyor. Umarım onu daha yakından tanırım. Bu madem yazmanızı dilediğim şey. ''Ama belki günlük tutmuyorumdur. Belki şu an bu salonda da oturmuyorsunuzdur. Ben de yanınızda değilimdir. Bunlar da ancak günlük tutmamanız kadar mümkün. Günlük tutmamakmış. Günlük tutmazsanız uzaklardaki akrabalarınız bahttaki yaşamanızın akışını nasıl öğrenecek? Her akşam bir günlüğe not düşülmezse günün kibarlıkları ve iltifatları nasıl gereğince anlatılacak?'' Sık sık bir günlüğe danışılmadan giyilen giysiler nasıl hatırlanacak? Teninizle buklenizin önemli bir andaki görünümü nasıl aktarılacak? Sevgili adam, genç hanımefendilerin yaşamları ile ilgili sandığınız kadar bilgisiz değilim. Hanımefendilerde sık rastlanan rahat üslubu bu Buhari kulada günlük tutma alışkanlığı geliştiriyor. Güzel mektuplar yazma becerisinin kadınlara has olduğunu herkes bilir. Bunda tabiatın da parmağı olabilir ama eminim ki temelinde günlük tutarak yapılan araştırmaların etkisi var. Bazen düşünüyorum da, dedi Catherine kendinden emin olamayarak, hanımefendiler gerçekten de beyefendilerden daha mı iyi mektup yazıyor? Demek istediğim o ki üstünlüğün her zaman bizden yana olduğunu sanmıyorum. Benim görme imkanım olduğu kadarıyla kadınların mektuplarındaki üslup genel olarak kusursuz. Üç istisna hariç. Nedir bu istisnalar? Genel bir konu eksikliği, noktalama işaretlerine katiyen dikkat etmeme ve dil bilgisi konusunda sık rastlanan bir bilgisizlik. Daha neler? İltifatınıza itiraz etmekten çekinmeme gerek yokmuş. Bu konuda hakkımızda pek de iyi şeyler düşünmüyorsunuz. Kadınların erkeklerden daha iyi mektup yazdıklarını bir kaide olarak ileri süremem. Tıpkı daha iyi düet yaptıklarını ya da daha iyi peyzaj çiziklerini söyleyemeyeceğim gibi. Temelik kişisel zevklere dayalı becerilerde üstünlük cinsiyetler arasında oldukça eşit bir şekilde dağılmıştır. Bayan Ellen konuşmalarını böldü. "Sevgili Catherine", dedi. "Şu iğneyi kolumdan çıkarır mısın lütfen? Korkarım çoktan kumaşı deldi. Derdiyse çok üzülürüm. Çünkü bu en sevdiğim tuvaletlerimden biri. Üstelik metresi sadece dokuz çilin olmasına rağmen. Tahmin etmem gerekseydi ben de tam dokuz çilin derdim madam." Dedi Bay Tilney Muslin'e bakarak. Muslin'den anlar mısınız efendim? İyi anlarım. Kravatlarımı hep kendim alırım ve çok güzel seçimler yaptığım söylenir. Kız kardeşim birçok kez tuvalet seçimini bana bırakmıştır. Ona daha geçenlerde yeni bir tuvalet aldım ve gören her hanımefendi Pevkalade uygun fiyata aldığımı söyledi. Bir metresine sadece beş cilim verdim. Üstelik gerçek Hint Muslin'iydi. Bayan Ellen bilgisinden oldukça etkilenmişti. Erkekler genelde bu tür şeylerle hiç ilgilenmez dedi. Bay Elana tuvaletlerimi birbirinden ayırmayı bir türlü öğretemedim. Eminim kız kardeşinize çok destek oluyorsunuzdur beyefendi. Olabildiğimi umuyorum madam. Peki sormamda sakınca yoksa Bayan Morland'ın tuvaletini nasıl buldunuz efendim? Bence çok güzel madam dedi elbiseyi ciddiyetle inceleyerek. Ama yıkamaya dayanıklı olacağını sanmıyorum. Korkarım yıpranacaktır. ''Nasıl böyle?'' dedi Catherine gülerek neredeyse tuhaf olabiliyorsunuz diyecekti. ''Ben de sizinle aynı fikirdeyim efendim.'' diye yanıt verdi Bayan Ellen. Bayan Morland'a da elbiseyi alırken bunu söylemiştim. ''Ama yine de biliyorsunuz ki madam Muslin her zaman değerlendirilebilir.'' Bayan Morland bir mendile ya da başdoğa belki de bir pelerine yetecek kadar kumaş çıkarabilir. Muslin asla çöpe gitmez. Kız kardeşlerimden bunu en az kırk kez duymuşumdur. İstediğinden daha fazlasını satın aldığında ya da kumaşı keserken dikkatsizce davrandığında. Bath büyüleyici bir yer beyefendi. Burada o kadar çok güzel dükkan var ki biz ne yazık ki kırsaldayız. Salisbury'de de çok güzel dükkanlarımız var ama bize öyle uzak ki... 13 kilometre uzun bir mesafe. Bay Alan 15 olduğunu söylüyor. 15 ölçmüş ama bence 13'ten fazla olamaz. Öyle yorucu bir yol ki dönüşte dermanım kalmıyor. Oysa burada kapıdan çıkınca 5 dakika içinde istediğinizi alabiliyorsunuz. Bay Tilney anlatılanlarla ilgileniyormuş gibi gözükecek kadar nazikti. Bayan Alan da dans tekrar başlayana dek onun müslinler konusunda meşgul etmeyi sürdürdü. Katherine sohbetlerini dinlerken, Bay başkalarının zaaflarına fazla müsamaha gösterdiğinden korkmaya başladı. Kara kara ne düşünüyordunuz diye sordu dans salonuna dönerlerken. Umarım kavalyenizi düşünmüyorsunuzdur. Zira başınızı sallayışınızdan tatmin edici sonuçlara varmadığınızı anlıyorum. Katherine kızardı. Hiçbir şey düşünmüyordum, dedi. Kuşkusuz son derece akılcı ve derin bir yanıt verdiniz ama ben düşündüğünüz şeyi bana söylemek istemediğinizi duymayı yeğlerim. ''Pekala o zaman söylemek istemiyorum. Teşekkürler. Bu artık yakın zamanda dostluk kuracağımız anlamına geliyor. Zira bundan sonraki her karşılaşmamızda size bu konuda takılabileceğim ve hayatta insanları birbirine takılmak kadar yaklaştıran başka hiçbir şey yoktur.'' Tekrar dans ettiler ve balo bittiğinde tanışıklıklarını ilerletmek için yoğun bir istek duyarak ayrıldılar. En azından hanımefendi öyle hissediyordu. Sıcak şarabını ve suyunu içerken, yatmaya hazırlanırken onu rüyasında görecek kadar çok mu düşündü bilemeyiz. Ama öyleyse de umarım sadece hafif bir uykudayken ya da en fazla gündüz dalmışken görmüştür. Zira ünlü yazarın dediği gibi, beyefendi ilanı aşk etmeden genç bir hanımın aşık olması uygunsuz bir durumsa, o zaman beyefendinin onu rüyasında gördüğünü bilmeden genç bir hanımın beyefendiyi rüyasında görmesi hiç yakışık almaz. Bay rüya görmek ya da aşık olmak için münasip bir aday olup olmadığı sorusu belki de Bay Ella'nın aklına henüz gelmemişti. Ama himayesindeki genç hanımla dostluk kurmasında bir sakınca bulunup bulunmadığı konusunda soruşturmaları olumlu yanıt verdi. Zira o akşam kavalyesinin kim olduğunu özellikle araştırmış, Bay Tilney'in bir din adamı olduğunu ve Glastashar'daki son derece saygın bir aileden geldiğini öğrenmişti. 2- Katherine ertesi gün Grand Pump Room'a gitmeye her zamankinden daha hevesliydi. Bay Tilney ile en geç öğlene dek buluşacağından emindi ve onu bir tebessümle selamlamaya hazırdı. Ama tebessüme gerek kalmadı. Bay Tilney gelmedi. Basta o hariç herkes şık saatlerin farklı anlarında salonda boy gösterdi. Habire kalabalık gruplar içeri girip çıkıyor, merdivenlerden yukarı aşağı hareket ediyordu. Kimsenin umursamadığı insanlar, kimsenin görmek istemediği insanlar. Tek eksik, Bay Tinli'ydi. ''Bas ne harikulade bir yer'' dedi Bayan Ellen, yorulana dek odada dolaştıktan sonra. Büyük saatin yakınlarına otururlarken, burada tanıdıklarımız olsa ne güzel olurdu. Bayan Ellen bu dileğini boşuna bir çabayla o kadar sık dile getirmişti ki, bu tekrarından sonra da istediği türde bir gelişme olacağını ümit etmek için özel bir sebebi yoktu. Ama derler ki çaresizliğe kapılmaktan ne geçer. Çünkü ancak sabreden derviş muradına erer. Bayan Elan da her gün sabırla aynı dilekte bulunması sayesinde muradına erecekti. Zira oturalı daha 30 dakika olmamıştı ki yanında oturan ve birkaç dakika boyunca onu ilgiyle süzen yaşıta bir hanımefendi büyük bir uysallıkla ona şöyle hitap etti. Madam, yanılıyor olamam. Sizi görme şerefine nail olmayalı uzun zaman oluyor ama adınız Ellen değil mi? Bu soruya çabucak yanıt verildikten sonra yabancı kendi adının Thorpe olduğunu belirtti. Ve bayan Ellen karşısındakinin okuldan eski, samimi arkadaşı olduğunu hemen anladı. İkisi de evlendikten sonra sadece bir kez o da uzun yıllar önce görüşmüşlerdi. Karşılaştıkları için müthiş sevinmişlerdi ki son 15 yıldır birbirlerinden haber almadıkları düşünülürse bu son derece doğaldı. Hemen ne kadar iyi göründüklerine dair karşılıklı iltifatlar edildi. Son görüşmelerinden bu yana zamanın nasıl da hızlı akıp geçtiği, Baht'ta karşılaşacaklarının nasıl akıllarına gelmediği, eski bir dostu görmenin ne hoş olduğu konuşulduktan sonra aileler, kardeşler ve akrabalar hakkında sorular sorulup yanıtlar verildi. İkisi de aynı anda konuşuyor. Bir yağmaktansa vermeyi yeğliyor ve karşısındakinin dediklerinin çok azını duyuyordu. Lakin Bayan Torbun konuşmacı olarak Bayan Elena karşı bir üstünlüğü vardı. O da çocuklarının olmasıydı. Oğullarının yeteneklerini, kızlarının güzelliklerini uzun uzun anlattığında, hepsinin hayattaki farklı konumlarını ve görüşlerini ilettiğinde John Oxford'daydı, Edward Merkin Tylers'daydı, William ise denizciydi, üçü de kendi farklı mevkiinde başka kimsenin görmediği sevgiyi ve saygıyı görüyordu. Bayan Ella'nın karşılık olarak verebileceği benzer bir bilgi, arkadaşının onu istemeden dinleyen ve duyduklarına inanamayan kulaklarına zorla sokacağı benzer başarılar yoktu. Bu yüzden mecburen arkasına yaslanıp bu anaç coşkuyu dinliyormuş gibi yapmak zorunda kaldı ama kendini keskin gözleriyle kısa sürede yaptığı bir keşifle Bayan Thorb'un paltosundaki dantelin kendisininki kadar güzel olmadığı gerçeğiyle teselli etti. ''İşte sevgili kızlarım geliyor.'' diye haykırdı Bayan Thorpe. Kol kola girmiş, ona yaklaşan üç şık görünümlü kadına işaret etti. ''Sevgili Bayan Ellen, onları sizinle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Sizi gördüklerine öyle memnun olacaklar ki en uzun boylusu Isabella. Büyük kızım, çok tatlı değil mi? Diğerleri de çok beğeniliyor ama bence Isabella aralarında en güzeli.'' Bayan Thorplar tanıştırıldılar. Bir süreliğine unutulan Bayan Morland da tanıştırıldı. İsmi herkese tanıdık geldi. Ve onunla son derece kibarca konuştuktan sonra en büyük genç hanım diğerlerine yüksek sesle ''Bayan Morland ağabeyine ne kadar da çok benziyor'' dedi. Hık demiş burnumdan düşmüş diye haykırdı anne ve herkes. Yolda görsem kardeşi olduğunu anlardım diye iki üç defa tekrar etti. Bu yorumlar Ketrin'i bir an şaşırttı. Ama bayan Thorp'la kızları Bay James Morland'la nasıl tanıştıklarını anlatmaya başlamışlardı ki büyük ağabeyinin son zamanlarda kolejde Thorpe adında bir genç adamla yakınlık kurduğunu ve Noel tatilinin son haftasını onun ailesiyle Londra yakınlarında geçirdiğini anlattı. Her şey böylece açıklığa kavuştuktan sonra bayan Thorpe'lar nazik sözlerle Catherine'i daha yakından tanımak istediklerini, kardeşleri dost olduğundan onu da çoktan bir dost saydıklarını vesaire ifade ettiler. Catherine memnuniyetle dinlediği bu sözleri aklına gelen bütün güzel ifadelerle yanıtladı. Kurulacak ahbaplığın ilk delili olarak da kısa süre içinde en büyük kardeş de odayı kol kola dolaşma teklifi aldı. Catherine, Bath'taki çevresinin bu şekilde genişlemesine fevkalade sevinmişti. Bayan Thorpe'la konuşurken, Bay Tilney'i neredeyse unutacaktı. Hüsran dolu aşk acısına en iyi gelen merhem, kuşkusuz dostluktur. Sohbetleri özgürce tartışıldıklarında, iki genç kadın arasında çoğunlukla aniden kusursuz bir yakınlık gelişmesini sağlayan konulara yöneldi. Giysiler, balolar, kur yapmalar ve antika tipler... Tabii Bayan Thorpe, Bayan Morland'tan 4 yaş daha büyük ve en az 4 yıl daha tecrübeli olduğundan bu tür konuları tartışırken bariz bir üstünlüğe sahipti. Basın balolarını Tamburidge'in balolarıyla, modasını Londra'nın modasıyla kıyaslayabiliyor. Yeni arkadaşının şık giyimin farklı ayrıntılarına dair düşüncelerini düzeltebiliyor, birine sadece gülümseyen herhangi bir beyefendiyle hanımefendinin aslında kur yaptığını ayırt edebiliyor ve yoğun kalabalığın ortasındaki antika bitipi tipi hemen seçebiliyordu. Catherine hayatında ilk defa gördüğü bu becerileri usuyunca takdir etti. Onda doğal olarak uyandırdıkları saygı, samimiyet kurmalarını engelleyecek denli büyük olabilirdi. Ama bayan sorbun rahat ve neşeli tavırları, Ayrıca Catherine'le tanışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti sık sık ifade edici, Catherine'in duyduğu huşuyu yumuşattı ve geriye sadece şefkatli bir sıcaklık kaldı. Muhabbetleri öyle artmıştı ki Grand Pump Room'da 5-6 kere dönmek yetersiz kalıyordu. Salondan hep birlikte çıktıklarında Bayan Thorb'un ona ta Bay Ellen'ın kapısına kadar eşlik etmesi ve burada birbirlerini o akşam tiyatroda göreceklerini, ertesi sabah da aynı şepelde dua edeceklerini öğrenip rahatlayınca son derece sıcak ve uzun bir tokalaşmayla ayrılmaları gerekiyordu. Catherine bundan sonra doğruca yukarı koştu ve salondaki pencereden Bayan Thorb'un sokakta uzaklaşmasını izledi. Yürüyüşündeki zarif edayı, endamının ve elbisesinin şük havasını hayranlıkla süzdü ve gayet tabi bir şekilde böyle bir arkadaş edinme şansını yakaladığı için minnet duydu. Bayan Thorpe duldu, pek zengin bir dulda değildi. Güler yüzlü, iyi niyetli bir kadındı ve çocuklarını çok şımartırdı. Büyük kızı çok güzeldi. Onun kadar güzelmiş gibi davranan küçükler ise onun hareketlerini taklit edip benzersiz biçimlerde giyinerek takdir görürlerdi. Aileye dair bu kısa bilgi, Bayan Thorburn kendisi geçmiş maceralarıyla acılarını uzun ve ayrıntılı bir şekilde anlatmasın diye verildi. Yoksa lordlerin ve avukatların beceriksizliklerinden yakınmalarıyla 20 yıl önce yapılan konuşmaların harperfine harfine tekrarı 3-4 bölüm tutabilirdi. 3- Catherine akşam bayan Thorburn gülümseyerek verdiği selamları aynı şekilde yanıtlayıp oyunu seyrederken bir yandan da oturduğu yerden görünen her locada Bay Tinney'i aramayı unutmadı. Ama nafile bir arayıştı bu. Bay Tinney tiyatroya da Grand Pump Rum'a olduğundan daha meraklı değildi. Katherine şansının ertesi gün yaver gideceğini ümit ediyordu ve sabahleyin harikularda bir güne uyanıp da havanın güzel olması dileğinin gerçekleştiğini görünce gerçekten de şansının yağver gideceğine inandı. Zira güzel bir pazar günü, basta dolu tek bir ev kalmaz böyle bir vesileyle adeta herkes sokaklara dökülüp karşılaştıkları dostlarına ne kadar hoş bir gün olduğunu söyler. Kutsal hain biter bitmez torplar ile Elanlar hevesle bir araya geldiler. Grand Pamp Room'da mevsim boyunca herkesin her pazar fark ettiği gibi kalabalığın çekilmez olduğunu ve ortalıkta tek bir kibar yüz olmadığını fark edene dek kılıp hızlı Crescent'a daha nezih insanlarla temiz hava almaya koştular. Burada kol kola yürüyen Catherine ile Isabella bir kez daha samimi bir sohbetle dostluk meyvesinin tadına baktılar. Keyifle uzun uzun konuştular ama Catherine'in kavalyesini görme hayali bir kez daha suya düştü. Hiçbir yerde yoktu. Onu sabahleyin salonlarda da, akşamleyin balolarda da bulamıyordu. Ne üst salonda, ne alt salonda, ne kıyafet balosunda, ne normal balodaydı. Sabah yürüyüş yapanların, ata binenlerin ya da faytonla gezenlerin arasında da yoktu. Grand Pump Room'daki defterde adı geçmiyordu. Ve boş yere meraklandığını artık kabullenmeliydi. Bath'tan ayrılmış olmalıydı. Oysa ziyaretinin bu kadar kısa süreceğinden bahsetmemişti. Kahramanlara hep çok yakışan bu esrarengiz şimdi Hay Catherine'in hayal gücünü harekete geçirdi. Ve onun kişiliğiyle tavırlarını daha da zarif kıldı. Onu daha yakından tanıma arzusunu kamçıladı. Sorplardan hiçbir şey öğrenemedi. Zira Bath'a, Bayan Ellen'la karşılaşmalarından sadece iki gün önce gelmişlerdi. Ama bu konuyu güzel dostuna sık sık açıyor, karşılıklı olarak onu düşünmeye devam etmesi için yoğun bir şekilde teşvik ediliyordu. Bu yüzden Bay Tinley'nin üstünde bıraktığı etki zayıflama tehlikesi altında değildi. Isabella onun çok çekici bir genç adam olduğuna emindi. Ayrıca sevgili Catherine'e bayılmış olduğuna, dolayısıyla kısa sürede basa döneceğine de aynı şekilde emindi. Onu din adamı olduğu için daha çok beğeniyordu. Çünkü itiraf etmesi gerekir ki bu mesleğe karşı bir zafı vardı. Bunu söylerken hafifçe iç çekti. Belki de Catherine bu hassasiyetin sebebini sorgulamamakla hata etmişti. Ama aşkın incelikleri ve dostluk vazifeleri konusunda tecrübesiz olduğundan ince alı için uygun anı ya da birini sırrını açmaya zorlamak için doğru zamanı henüz kestiremiyordu. Ama en sonunda tam o sırada Bayan Hughes'la birlikte salona girdiğini, sevinçle gördüğü Bayan ile konuşması gerektiğini söyleyerek kendini arkadaşından koparmayı başardı. Hemen Bayan Tinley'nin yanına gitti. Bu sefer onu yakından tanımaya daha kararlıydı. Dünkü hayal kırıklığını yaşamasa belki cesaret edemeyeceği kadar kararlıydı. Bayan Tini onu büyük bir nezaketle karşıladı. İlgisine aynı şekilde iyi niyetle karşılık verdi ve birlikte salonda kaldıkları sürece sohbetlerini sürdürdüler. Yaptıkları gözlemler, kullandıkları ifadeler muhtemelen her bath mevsiminde o çatının altında daha önce binlerce kez yapılmış ve kullanılmıştı. Yine de basitçe ve dürüstçe kurumlanmadan konuşuyor oluşları sıra dışı sayılırdı. ''Ağabeyiniz ne güzel dans ediyor.'' diye beceriksizce haykırdı Catherine sohbetlerinin sonlarına doğru. Bu arkadaşını aynı anda hem şaşırttı hem de eğlendirdi. ''Henry mi?'' diye yanıtladı gülümseyerek. ''Evet, gerçekten de çok iyi dans eder.'' Geçtiğimiz akşam beni otururken gördüğünde başkasına sözüm olduğunu söylememi çok tuhaf bulmuş olmalı. Ama gerçekten de tüm akşam Bay Thorpe sözüm vardı. Bayan Tilney'nin başını eğmekten başka verebileceği bir yanıt yoktu. İnanamazsınız diye ekledi Catherine bir anlık sessizlikten sonra. Onu tekrar gördüğüme nasıl şaşırdım. Bahstan ayrıldığına öyle emin olmuştum ki. Henry sizinle tanışma şerefine erdiğinde Bath'a sadece birkaç günlüğüne gelmişti. Bize ev tutmak için buradaydı. Bu hiç aklıma gelmedi. Tabii onu hiçbir yerde göremeyince de gittiğini varsaydım. Pazartesi günü birlikte dans ettiği genç hanımefendi Bayan Smith değil miydi? Evet, Bayan Hughes'un bir tanıdığı. Ağabeyinizle dans ettiğine çok memnun görünüyordu. Onu güzel buluyor musunuz? Pek değil. Ağabeyiniz Grand Pump Room'a hiç gelmiyor sanırım. Evet, bazen geliyor ama bu sabah babamla ata bindiler. Şimdi Bayan Hughes da yanlarına geldi ve Bayan Tilney'e gitmeye razı olup olmadığını sordu. ''Umarım sizi yakın zamanda tekrar görebilirim.'' dedi Catherine. ''Yarınki Kotelium balosuna katılıyor musunuz?'' ''Belki de, evet, sanırım katılacağız.'' ''Çok sevindim, biz de orada olacağız.'' Bu nazik söze usulca yanıt verildi ve ayrıldılar. Bayan Tilney, yeni tanıştığı arkadaşının hislerine dair biraz bilgi edinmiş olarak, Catherine ise hislerini açtığına dair en ufak bir fikri bile olmadan. Catherine eve döndüğünde çok mutluydu. O gün tüm beklentileri gerçekleşmişti. Ertesi akşam içinde şimdiden hayalleri vardı. Gelecek ümit vaat ediyordu. Dansa hangi tuvaleti giyip hangi başlığı takacağı en büyük derdi oldu. Bu konuda ona hak vermek mümkün değil. Giysi her zaman yüzeysel bir ayrıntıdır ve üstüne fazla titizlenildiğinde genelde kendi amacını boşa çıkarır. Katrin bunların hepsini çok iyi biliyordu. Büyük teyzesi daha geçen Noel'de ona bu konuyla ilgili bir metni okumuştu. Ama yine de çarşamba gecesi yatakta 10 dakika boyunca uzanıp puantiyeli Muslini ile kasna kişi Muslini arasında karar vermeye çalıştı. O akşam için yeni bir elbise almasının tek sebebi yeterince vaktinin olmamasıydı. Bu bir hata. Büyük ama sık rastlanan bir hata olurdu. Ancak kendi cinsinden değil de karşı cinsten birinin, bir büyük teyzenin değil de bir ağabeyin uyarısıyla düzeltilebilecek bir hata. Zira erkeklerin yeni bir tuvalete karşı kayıtsızlığını ancak bir erkek anlayabilir. Bir erkeğin giysinin yeni ya da pahalı olmasından ne kadar az etkilendiğini, muslinin dokusunu ne kadar az umursadığını ve puantiyeliğe, çiçek desenliğe, kumaşı hafif ya da sert olana karşı nasıl duyarsız olduğunu bilseler birçok hanımefendi dehşete kapılır. Kadın sadece kendini tatmin etmek için şık giyinir. Şık diye hiçbir erkek onu daha çok beğenmez. Hiçbir kadın ondan daha çok hoşlanmaz. Erkeğin beğenisi için düzgün ve modaya uygun görünmek yeterlidir. Kadınlar ise hafif bir pejmürdelik ya da uygunsuzluğu fevkalade sevimli bulur. Ama bu can sıkıcı gerçeklerin hiçbiri Catherine'in huzurunu kaçırmadı. Perşembe akşamı salona girdiğinde bir önceki pazartesi hissettiklerinden çok farklı duygular içindeydi. O zaman Thorpe'la sözünün olmasının mutluluğunu yaşarken şimdi tüm gecesini tekrar kapmaması için ondan kaçınma derdindeydi. Zira Baytini'nin onu üçüncü kez dansa kaldırmasını bekleyemese, beklemeye cesaret edemese de tüm hayalleri, ümitleri ve planları bu ihmale odaklıydı. Her genç hanımefendi kahramanımın bu kritik anda hissettiklerini anlayacaktır. Çünkü her genç hanımefendi hayatının bir noktasında aynı endişeyi yaşamıştır. Hepsi de kaçmak istedikleri biri tarafından kovalanma tehlikesini yaşamış ya da en azından yaşadığına inanmıştır. Ve hepsi de gözüne girmek istedikleri birinin kendisiyle ilgilenmesini kaygıyla beklemiştir. Thorp'lar yanlarına gelir gelmez Catherine acılar içinde kıvranmaya başladı. John Thorp ona yaklaştığında yer değiştirip görüş açısından olabildiğince kaçmaya çalışıyor, kendisiyle konuştuğunda onu duymazdan geliyordu. Cotillion dansları bitmişti, genel dans başlıyordu ve Tinley'ler hala görünürde yoktu. ''Korkma sevgili Catherine'' diye fısıldadı Isabella. ''Ama ben gerçekten ağabeyinle tekrar dans edeceğim. Yemin ederim hayatımda böyle şey görmedim. Ona kendinden utanması gerektiğini söyledim. Ama John'la sen bizim yakışıksız gözükmemize engel olmalısınız. Acele et Biricim, yanımıza gel. John şimdi gitti ama birazdan döner.'' Catherine yanıt verecek vakit bulamadı. Zaten isteği de yoktu. Diğerleri uzaklaştı. John Thorpe hala görünürdeydi ve Catherine tüm ümidini yitirdi. Yine de onu izliyormuş ya da bekliyormuş gibi görünmemek için bakışlarını yelpazesine sabitledi. Böyle bir kalabalıkta Tinny'lerle hemen karşılaşacağını düşünme aptallığından dolayı kendine kızıyordu ki birden Bay Tinny'nin kendisiyle konuştuğunu ve onu tekrar dansa kaldırdığını fark etti. Teklifini nasıl ışıltılı gözlerle ve hevesle kabul ettiğini onunla piste çıkarken yüreğinin nasıl çarptığını kolaylıkla hayal edebiliriz. John Thorpe'dan kaçabilmek, üstelik belli ki ucu ucuna kaçabilmek ve Bay Tilney tarafından dansa kaldırılmak. Hem de yanına gelir gelmez, sanki onu özellikle aramış gibi. Hayatta bundan daha mutlu olabileceğini sanmıyordu. Lakin tam kendileri çok kalabalık olmayan bir yer bulmuşlardı ki, Catherine'in arkasında duran John Thorpe onunla konuşmaya başladı. ''Hayrola Bayan Morland'' dedi. ''Bu da ne demek oluyor? Birlikte dans edeceğimizi sanıyordum.'' Bunu nereden çıkardığınızı anlayamadım. Beni dansa kaldırmadınız ki. Yok daha neler. Size salona girer girmez sordum. Şimdi tekrar soracaktım. Ama döndüğümde kaybolmuştunuz. Bu çok tatsız. Kötü bir kandırmaca. Ben buraya sadece sizinle dans etmek için geldim. Ve pazartesinden beri bana sözünüz olduğuna çok eminim. Evet. Lobide paltonuzu beklerken size sorduğumu hatırlıyorum. ''Tüm tanıdıklarıma salondaki en güzel kızla dans edeceğimi söyleyip durdum. Şimdi sizi başkasıyla görünce çok fena üstüme gelecekler.'' Yo, hayır, böyle bir tanımdan kimse bahsettiğiniz kişinin ben olduğumu anlamaz.'' ''Yüce Tanrım, anlamazlarsa aptallıkları yüzünden hepsini yaka paça dışarı atarım. Yanızdaki adam kim?'' Catherine soruyu yanıtlayarak merakını giderdi. ''Tilney.'' diye tekrarladı. ''Hımm, tanımıyorum. Düzgün bir adam, iyi giyinmiş.'' At almak ister mi? Bir arkadaşım var. Sam Fletcher. Atını satmak istiyor. Herkese uygun bir hayvan. Harikulade. Çok akıllı bir yol atı. Sadece 40 gine. Aslında benim alasım vardı. Çünkü ilkelerimden biri iyi bir at gördüğüm zaman hemen almaktır. Ama bana uygun değil. Çayırda iş görmez. Gerçekten iyi bir avcı atına çok para verebilirim. Şu an 3 tane avcı atım var. Ehlileştirilmiş en iyi atlar. ''Sekiz yüz güne verseler satmam.'' Fletcher'la sonraki sezon için Les ev tutmayı düşünüyoruz. Hande yaşamak öyle olası bir şekilde rahatsız edici ki. Catherine'in canını sıkan son cümlesi bu oldu. Çünkü tam o an yanlarından geçen uzun bir hanımefendi alayı karşı konulmaz baskısıyla dikkatini dağıttı. O sırada Catherine'in kavalyesi yaklaşıp konuştu. ''O beyefendi sizinle bir dakika daha dursaydı sabrımı taşıracaktı.'' Damımın dikkatini benden başka yere çekmeye hakkı yok. Biz bir akşam sürecek karşılıklı bir nezaket anlaşması yaptık ve bu süre zarfında sadece birbirimize nezaket gösterebiliriz. İkimizden birinin dikkatini dağıtan diğerinin hakkını yiyor demektir. Ben dansı evliliğin bir sembolü olarak görüyorum. Sadakat ve hoşgörü her ikisinin de temel vazifelerinden. Ve kendileri dans etmeyi ya da evlenmeyi tercih etmeyen erkeklerin, komşularının damları ya da eşleriyle hiçbir işe olamaz. Ama ikisi birbirinden öyle farklı şeyler ki mukayese edilemeyeceklerini düşünüyorsunuz. Katiyen edilmezler. Evlenen insanlar asla ayrılamaz. Tek çatının altında birlikte yaşamaya mecburlar. Dans eden insanlar sadece uzun bir odada yarım saat boyunca karşı karşıya duruyorlar. Siz izdivacı ve dansı böyle tanımlıyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında kuşkusuz bir benzerlikleri yok gibi duruyor. Ama ben olduğunu gösterebileceğimi düşünüyorum. Siz de katılacaksınızdır ki her ikisinde de seçme imkanı erkekte. Kadının sadece reddetme gücü bulunuyor. Her ikisinde de erkekle kadın arasında ve erkeğin de kadının da lehine bir anlaşma yapılıyor. Bir kere yapıldığında iki tarafta anlaşmanın sonuna dek sadece birbirlerine ait oluyor. Her ikisinde de karşı tarafa tercihinden pişman olma sebebi vermemeye çalışmak erkeğin de, kadının da görevi. Ayrıca kendi çıkarları için hayal güçlerinin komşularının kusursuzluğuna kaymasına engel olmaları ya da başkasıyla daha mutlu olacaklarını varsaymamaları gerekiyor. Bunlara katılıyor musunuz? Evet tabii. Sizin söylediğiniz haliyle her şey çok mantıklı. Yine de birbirlerinden öyle farklı şeyler ki ikisini aynı ışıkta göremiyorum. İkisinde de aynı yükümlülüklerin bulunduğunu düşünemiyorum. Elbette bir açıdan fark var. Evlilikte erkeğin kadına destek olması gerekiyor. Kadının ise evi erkek için sıcak bir yuvaya dönüştürmesi. Erkeğin ekmek kazanması, kadının gülümsemesi. Ama dansta görevler tam tersi. Sanırım sizin dikkatinizi çeken ve koşulların mukayeseyi imkansızlaştırdığınızı düşünmenize sebep olan sorumluluk farkı bu. Hayır, bunu hiç düşünmemiştim. O zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bir gözlemde bulunmalıyım. Sizin bu yaklaşımınız oldukça endişe uyandırıcı. Evlilikle dansın yükümlülükleri arasında herhangi bir benzerlik olduğunu katiyen kabul etmiyorsunuz. Bu durumda dansın sorumluluklarına yaklaşımınızın, kavalyenizin istediği kadar katı olmadığı sonucu çıkaramaz mıyım? Az önce sizinle konuşan beyefendi geri gelse ya da başka herhangi bir beyefendi size hitaben konuşsa, sizi onunla istediğiniz kadar sohbet etmekten alıkoyacak hiçbir şey olmadığından korkmakta haksız mıyım? Bay Thorpe abimin öyle yakın bir arkadaşı ki benimle konuşursa onunla tekrar sohbet etmeliyim. Ama onun dışında salonda tanıdığım üç genç bile yok. Benim tek güvencem bu mu olacak yani? Eyvahlar olsun. Ama bundan daha iyi bir güvence bulamazsınız ki. Kimseyi tanımıyorsam herhangi biriyle konuşmam imkansız. Hem ayrıca kimseyle konuşmak istemiyorum. Aha, işte şimdi bana gerçek bir güvence verdiniz. Böylece cesurca ilerleyebilirim. Batı bu soruyu daha önce sorma şerefine nail olduğum günkü kadar hoş buluyor musunuz? Evet, öyle. Hatta daha fazla. Birinci Kısım Sonu